Hakim'deki rivayette ise şöyledir. Seyekunu fi ahiri hadihi'l ümmeti rijalun yarkabuna ala'l mayasir hatta yatu ebwab masacihim. Nisahuhum kasiyatun aariyat. Aleyhisselam buradaki rivayette diyor ki Tirmizi'deki pardon Mesâîdeki e, Hakim'den olduğunu pardon söyledik. Mescitlerinin kapılarına gelme amacıyla ümmetin sonunda gösterişli eğerlere binen adamlar olacaktır. Yani eğerleri dikkat çeken, işte ee, deve semerler, semerine benzeyen ee, eğerleri olan, ancak gösterişli olan bir takım adamlar mescit kapılarına gelirler. Onların kadınları örtülü, çıplaktır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen,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 Kadınların büyük bir çoğunluğu kendilerini setretmekten kaçınmış, hicab içerisine girmekten kaçınmış ve gerçekten örtülü çıplaklar tabirine müstehak olmuşlardır. Allah Resulü ve Vesselam bunu bizlere haber vermiştir. Veya şöyle denilmiştir. Kâsiyyatun hariyat.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 Onun hata yaptığını anlaması için ona ilk verdiği ceza edep yerlerinin açılması olduğu Adem aleyhisselam ile Ümmüne Havva aleyhisselam böyle bir şekilde cezalandırıldılar. Allah azza ve celle ise bize libası indirdiğini ve en güzel libasın da takva libası olduğunu, takva elbisesi olduğunu haber verdi. Ancak günümüzde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 Allah Azze Ve Celle Müslüman kadına örtünmeyi emretti ve ona kendiliğinden görünen yerler müstesna ve bu konuda biliyorsunuz binbez rahimullahla elbani rahimullah ve onun çizgisinde olanlar arasında birbirlerine diye yazdılar el ve yüz konusunda ancak elbani rahimullahın şu sözü gerçekten beni çok etkilemişti ve güzeldi.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 Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ve mekane li'l-mu'mini ve min ve Diyor ki Allah ve e, mümin erkek ve mümin kadınlar Allah ve Resûlü bir konuda hüküm verdiği zaman seçim yapma, pazarlık yapma, tercih yapma hakkına sahip değildirler.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 Gördüğü rüya buna göre gerçek olmaktadır. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhissalatu vesselam'den şöyle buyurduğunu haber veriyor. ve zaman lem tecet lem tekad ru'yel muslimi tekrib ve esdakuhum ru'ya esdakuqum hadis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 Lam teket rüya mümin tekbib, ve ma kanan min nübüvte, fâ innu la yekzib. Mümin kişinin gördüğü rüya neredeyse yalan çıkmaz. Nübüvvetten olan ise yalan olmaz buyuruyor AİSET VASİLEM. Yani nübüvvetin bir parçası olan bir şey yalan olmaz.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 en doğru sözlü olanınız diyor aleyhissalatü vesselam. Nübü, e, sizin rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır demesi aleyhissalatü vesselam. Onun bu sözünü, bu hadisi İbn-i Ebi Cemre şu şekilde açıklıyor. Diyor ki, mümin kişinin ahir zamanda gördüğü rüyasının yalan çıkmaması şu anlama gelir.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 Ancak bu olmayacağından, son nebi Muhammed Aleyhisselat Vesselam olduğu için onlara Allah Azza Ve Celle bu sefer rüyalarıyla kendilerine ikramda bulunur ve bu insanların gördükleri rüyalar gerçek olur. Aleyhisselat Vesselam en e, rüyası en e, doğru olanlar sizin en doğru sözüllerinizdir veya sizin en doğrularınızdır demesi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 hak olarak çıkacak bu kimseler, işte İsa aleyhisselam döneminde yaşayan kimselerdir, diyorlar. Ancak Allah en iyisini bilir. Ee, İbni Hacer rahimullah da ilk söylediğim görüşü tercih ediyor. Ee, ve e, demin ifade ettiğim İbni Ebi Cemre rahimullahın söylediği e, bu hadisi şerh ederken söylediği hakka yakın gibi duruyor. En doğrusunu bilen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 inne bayne yedi's sa'a ah zuhura'l kalem kıyamete yakın kalem çoğalacaktır buyuruyor aleyhissalatu vesselam hadis ahmed'in müsnedinde geçiyor müsnedi tahkik eden ahmet şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor kalemin çoğalmasından kasıt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 Kurduğumuz gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bunu da inne beyneye deyiz sa'ah kıyamet alametlerinden birisi de zuhurul kalem. Kalemin yani yazının çoğalması olarak aleyhissalatü vesselam haber vermektedir. Ancak yani bu e, matba ve kopyalama aletleri oldukça artmıştır.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 Hatta Allah'ın dininin hafife alınması. Hadiste geçtiğine göre Abdullah bin i Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İnne min eşrati sa'ati en yamurra'l-raculu bil, mes bil mescid la yusalli fihi rek'ateyn Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki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 İşte e, Mesih Deccal ya da İsa Mesih aleyhisselam ya da Yecicile Mecuc ya da Debbetul Ard vesaire hayır. Gerçekten günümüzde şahit olduğumuz, gördüğümüz örnekleri çoktur. Mesela mescide uğrayıp e, orada iki rekat namaz kılmamak kıyamet alametlerindendir buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Başka bir rivayette ise en yeşil en geçezer bil بالمساجد فلا يصلي فيه mescitten geçip orada namaz kılmaması yani kıyamet alametlerindendir buyuruyor Aişe (s.a.). Yine İbn Mesud'dan radıyallahu Allah'tan gelen muhakkak ki mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Enes Radiyallahu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan merfu olarak şöyle nakletmiştir. İnne min amareti's saati ent entuttaghad el mesacidi't turuqa Muhakkak ki mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Mescitlerin yol olarak kullanılması caiz olmayan işlerdendir. Çünkü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 Şüphesiz ki kalplerin takvasındandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. اِذَا دَحَلَ اَحَدَكُمْ اِلَا الْمَسْجِدِ فَالْيَرْكَ عَقَعَتَيْنِ قَبْلَا اَنْ لَا En büyük felaketlerden birisi, kardeşimiz oraya yazdı inşallah ben karşılık vereceğim. En büyük felaketlerden birisi de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 bu hadiste yani bizim demin söylediğimiz tehlikenin bir yönüdür, bir boyutudur. Ancak dikkat ederseniz hadiste biliyorsunuz gayrimüslim olan bir kimseden namaz kılması beklenmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İnne min esratis saati en ymurr ar-racul bil mescid la yusalli Orada namaz kılmaz buyuruyor Aysar sallallahu "La yusalli fi Orada iki rekat namaz kılmaz diyor. Dolayısıyla e, bu sözün muhatabı Müslüman kişidir. Müslüman kişidir. Şimdi yani biz e, Müslümanların büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu görüyoruz maalesef. Allah rahmet etsin e, İmam Ebu Hanife Rahimullah Biliyorsunuz tahiyatül mescidle ilgili e, mesela sünnet olduğunu söyler. Yani kişi kılınır, kılarsa ecir alır, kılmazsa terk etmesinden ötürü herhangi bir günahı yoktur manasında. Ancak e, cumhurun bu konudaki görüşü onun e, vacip olduğudur. Yani o namazın kılınmasıdır. Çünkü bununla ilgili deliller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 Mescide girdiği zaman Oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu hadis Aleyhisselatü Vesselam Bunu emrediyor. Bir başka e, Hadis de Şudur. Başka bir nakil. Biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam Hutbe e, irad ettiği esnadaki Hutbeyi dinlemek farzdır. Cuma hutbesini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 O halde iki rekat kılar ve oturur. Ama adam girdi. Direkt öğlenin sünnetlerini kılıyor. E bu kişinin kıldığı o namaz aynı zamanda zaten tahiyat-ül mescid'dir. Çünkü Allah Aleyhisselatü bu buyuruyor ki فَاِذَا دَخَلَ أَحَدَكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَالْيَرْكَعْرَكَتَيْنْ قَبْلَا اَنْ لَا يَجْلِسْ Yani oturmadan önce kılsın. Oturacaksa sakılsın yani oturmak caiz değildir kılmadan ama kişi o vaktin namazını kılacaksa veya başka bir namaz kılacaksa elbette bu aynı zamanda kendisi için tahiyatül mescittir. Dolayısıyla insanlar bu vacibi e, bu yüzden almak istemiyorlar anlamak istemiyorlar diyorlar ki yani ben öğlenleyin on rekat namaz kılacağım. İşte farzdan önceki sünnetlerle. Bir de bunun üzerine diyorlar. Bir de iki rekat daha hayat el Bu yanlış bir anlamadır. Bununla beraber Hanefi mezhebine tabi olduğunu söyleyen kardeşler e, diyorlar ki biz Hanefiyiz o yüzden kılmayız. Doğrusu bu büyük bir yanılgıdır. E, gerçekten i̇mam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki "Fe sah sahâl hadis fehîye mezhebî." Eğer hadis sahihse benim mezhebim odur. Dolayısıyla bir hanefiye yakışan bir davranıştır. tehiyat mescid kılmak. Ve bununla beraber Nisa suresi 115. ayette وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَةِ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Diyor ki kim kendisine hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse aleyhissalatü vesselam ve müminlerin yolundan yüz çevirirse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 min ihtara bis intifahu'l-ehille hilalin olduğundan büyük görünmesi kıyametin yakınlığındandır buyuruyor Aisset (sa) selam. Hilalin olduğundan büyük görülmesi kıyametin yakınlığındandır. Ebu Hüreyre radıyallahu ten gelen bir hadis'te Allah Rəzâyı Sattâ Vasâlem şöyle buyuruyor: "Min iktarbi saatin intifâxu alâh, wa an yurâl hilâlul lileten, fiyqâlul liletâin. Kıyametin yakınlığından birisi de hilalin olduğundan büyük görünmesi ve bir gecelik hilali görüp bu hilal iki geceliktir denmesidir."